''Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Doğrusu onu sana söylememi bana ancak şeytan unutturdu.'' ''Balık, şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti.'' dedi.